Kurşun asker Hazırlayıp sunanlar Cem Kum, Cem Ozil Açık Radyo burası 94.9 ve Kurşun Asker programındayız. Özel Kurşun Asker programı aslında ve bu sonuncusu özel yayınların 3 aydır devam ettirmekte hatta biraz daha uzunca bir süre devam ettirmekte olduğumuz 12 bölümlük bir e, özel 1. Dünya Savaşı dizisi yaptık. Cem Kum ve Cem Ozil'in hazırlayıp sundukları programa biz de Ayşe Özil ben Deniz Ömer Madra ve Can Tombil olarak da katkıda bulunmaya çalıştık. Bugün sonuncusunu yapıyoruz onun. Bıraktığımız yerde bu dünya savaşının sonrasında daha doğrusu dünya savaşı sırasında başlayan çok önemli de bir edebi edebiyat akımları da oldu. Pek çok özellikle Amerika'dan da dahil olmak üzere her taraftan Yazan şairler, romancılar e, çıktı. Biraz onlara da bakıp sonradan da e, belki savaş karşıtı düşünce ve duygulara bir daha e, Orta Avrupa'daki açlıkla herkesten çok can aldığı, savaştan daha fazla can aldığı rivayet edilen İspanyol nezlesi hastalığına da değinme fırsatı bulabiliriz. Evet, bu bahsettiğimiz olayların sonucunda, e, politik olayların ve iktisadi olayların sonucunda e, Avrupa Birinci Dünya Savaşı bittiği zaman e, çok büyük sosyal e, e, olaylara e, sahne oluyor. Bunların tabii başında da bu mülteci meselesi geliyor. Bu imparatorlukların dağılmasından ve sınırların pek çok yerde değişmesinden dolayı 1945'te İngilizce Dünya Savaşı'nın sonunda e, olan büyük e, insan hareketlerini aratmayacak e, boyutlara yakın e, o, o, olaylar çıkıyor. Mesela bu azınlıklar e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağılıp e, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavia e, kurulduğu e, zaman Polonya'da kurulduğu zaman herkes e, sınırların içindeki azınlıkları dışarı atmaya başlıyor. E, bu bir yerde gerçekleşiyor, bazen gerçekleşemiyor ve e, muazzam e, gerilimlere yol açıyor. Bunu üste, üstelik de e, mali krizden ve iktisadi krizden dolayı e, açlık bayağı ciddi boyutlarda. Zaten e, 1918'de savaş Sona erdiğinde İngilizlerin uyguladığı deniz e, ablukası yüzünden Almanya'da e, savaş sırasını son yıllarında, aylarında diyelim ciddi boyutlarda beslenme sorunları e, ortaya e, çıkıyor. E, tabii buna Doğu Avrupa'da Polonya ve Rusya'daki e, milteci hareketlerinin e, ve azınlıkların başına gelenleri de saymaya gerek yok. Ömer'in bahsettiği bu İspanyol nezlesi hakikaten bu dehşet verici bir olay. Savaşın son aylarında görülmeye başlıyor. Ve bu çok geçici bir hastalık. Ve tabii o zaman antibiyotik gibi böyle önleyici olaylar olmadığı için çok yayılıyor ve en çok tetikleyen nedenlerinden biri de ee, i̇nsanların gerçekten fiziksel olarak zayıf düşmeleri, beslenme sorunlarından dolayı ee, ve e, Avrupa sonunda politik olarak intihar etmiş oluyor. Ee, evet. 1930'ların, 1940'ların e, olayları başlayıncaya kadar yani... İngilizim İngilizler diye yani İngiltere adasındaki ana asıl yönetim, mesela beyaz dominyonların üzerindeki etkileri ni kaybetmeye başlıyor. Fransız e, imparatorluğunda e, hareketler oluyor ve tabii ki Orta Doğu'nun Osmanlı İmparatorluğu'nun Bugünkü Suriye, Irak-ı çekilmesinden sonra kalan bölgedeki e, karışıklıklar e, çok ciddi e, sonuçlar verecek. Olaylara sahne oluyor ondan sonraki senelerde. E, politik olarak Cemil'in söylediği gibi e, olaylar yaşanırken, aslında e, kültürel açıdan da Avrupa bir şok yaşıyor. E, zaman zaman zeitgeist diye e, dile getiriyoruz Zamanın ruhu e, anlamında. Savaş öncesinde bu gayet militan bir ruh. İnsanlar e, şiirler yazıyorlar, edebi eserler ortaya çıkartıyorlar. Bunlar hem bir taraftan milliyetçiliği içiliği e, yücelten, biri yandan da düşman yaratan, çevresinde düşmanlar yaratan yaklaşımlar. Mesela Erskine Childers, The Riddle of the Sands, 1903'te yazdığı bir roman. Almanya'nın İngiltere'yi, İngiltere'ye yapacağı çıkarmaya ilişkin. Erskine Childers de aslında bir İrlandalı ve şeyden sonra yanılmıyorsam öldürülüyor değil mi Cem? Evet ayaklanmasından evet. sonra 1916 Paskalya ayaklanmasından sonra da İngilizler tarafından öldürülüyor. Ee, böyle bir hava var. Yani kilisedeki vaazlar okullardaki derslerde deyip e, milli ve benim milletim en büyüğü en değerlisi ve maalesef etrafı düşmanlarla sarılı diye bir politik kültürü var ortada. Ee, bu Mesela e, İngilizlerin üç adamı e, şair, üçü de yanılmıyorsam Pembridge çıkışıdır. Rupert Brooke, Wilfred Owen ve Siegfried Sassoon. Bu insanlar savaşa adeta güle oynaya gidiyorlar. E, edebiyatçı olmalarına rağmen e, Rupert Brooke'un mesela şeyi vardır. Bu e, Çanakkale'ye çıkarma yapmaya gelen İngiliz Seferi Birliği'nin subaylarından biri ve büyük bir heyecan duyuyor. Truva'ya gidiyoruz, ee, bir daha Truva'yı zapt edeceğiz diye. Yani kendini tabii Agamemnon'la özdeştirerek, Yunanlılarla özleştirerek şey yapıyor. Ve orada kalıyor gerçekten. Ve yazı yazdığı bir e, şiir, e, soldier, asker diye. İşte der ki e, o yaban ilinin bir yerinin ufak bir parçası he, e, ilerlebet İngiliz kalacak. Oraya bir İngiliz düştüğü için e, gibi böyle hamasi şiirler çıkarken. E, mesela Wilfred Owen 1917'de o da böyle e, haklılık, e, düşmandı. düşmanlık. E, ...savaşmak üzerinden... ...birdenbire şeye dönüşmeye başlıyor... ...savaşta yaşanan... E, ...deneyimler sonunda... ...Dulce de corumes, ...Pro Patria Mori... ...hepimizin lisede okuduğu evet. şeydir bu... E, ...vatan için ölmek... ...gayet... ...tatlı ve... E, ...değerlidir... E, ...uygundur... ...bücudur... E, ifade eden bir latince deyim bu, bu his ifade eden 1917'de böyle bir şiir yazıyor mori çok büyük bir yalandır diye e, tabi bu nörasteni'den ötürü batı cephesinde yani e, şel şok. ne diyoruz e, şel şoka yani <gülüyor> travma sonrası stres bozukluğu evet, evet şimdiki e, bombardımandan atıyor. ötürü <gülüyor> geçirilen travma sonrası bir askeri hastaneye taşınıyor. Orada yazıyor bu şiiri. Yani hepiniz bilirsiniz o ip olayını ne kadar güzel anlatır. Gaz o şiirdi. Ve o, o ilginç olan da hastanede Siegfried Sassoon'la tanışması ve Siegfried Sassoon'un ee, ...bu şiirle... E, ...Siegfried Sasu'nun da çok emiyor olması... ...zaten e, Owen... E, ...1918'de ölüyor... ...ya yani da 19'da tam olarak hatırlamıyorum... ...yani böyle bir ciddi değişim var... ...bunu mesela... Erich Maria Remark'ın o çok meşhur... ...Batı cephesinde yeni bir şey yok... ...adlı kitabında da görürüz... ...nasıl e, hoca bunları... E, oraya katılmaya davet eder onlara ciddi anlamda gaz verir. ve cephede yaşadıkları ne kadar değişiktir Remark'ın. Ernst Jünger Cem'in çok sevdiği bir yazar. Batı cephesindeki harabatı çok iyi dile getiren gerçekten naturalistin ötesinde evet. dile getirebilen bir adam. Böyle anlattır. Avrupa'nın e, kültür yapısında ciddi bir şoka neden olan bir şey bu savaş. Bunu yalnız şeyde değil, e, belki edebiyatta değil, mimaride de görüyoruz. Yani neogatikin o gi, girintili çıkıntılı şeyleri süslemeye çok önem veren yapı tarzından sonra birdenbire Bauhaus Bau, diye bir ekos evet. geliyor. Düz çizgiler, lüzumsuz hiçbir şeye yer yok. Ee, ...insanların e, rahat yaşamasına yönelik e, bir öngörüyle yapılıyor. E, konfora yer veriyor, süslemeyi değil. E, bunlar ilginç değişimler tabii. Evet, şeyde tabii belki de ufak bir not olarak şeyi de ekleyebiliriz. İttihat ve Terakki dönemi Osmanlı şeyinde... Edebiyatında filan hala bu milliyetçi şeyin müthiş devam ediyor olması. Ömer Seyfettinler filan mesela evet, evet, evet, tabii. çok etkili ee... bir şekilde milliyetçi hatta faşizme iyice yaklaşan... <gülüyor> şeylerin kuvvetli etkileri var Ziya Gökalp'te, Ömer de vesaire. E, beni mesela çocukken Ömer Seyfettin'in çok etkilediğini anımsıyorum. Yani Beyaz okuyup da ağladığımı hatırlarım. <gülüyor> yani evet. Bu ilk senin anlattığın ilk şairlerin ilk dönemlerinde yazılanların e, katmerlisini bize de okuda. İşin kötüsü hala da tarih kitaplarında filan bunların devam ettiğini de görmekteyiz. Neyse o ayrı bir bahis. Evet burada e, Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün bu anlattığımız e, olaylar içinde iktisadi olsun, siyasi olsun Osmanlı İmparatorluğu'nun çok özel bir durumu var. E, bu dörtlü bir müttefik grubunun bir üyesi. Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu. Tabii ki o Avrupa içinde hudutlarda, sınırlarda... Versay sonunda e, bir takım değişiklikler oluyor. Fakat hiçbir ülke e, işgale uğramıyor. Osmanlı İmparatorluğu hariç. Ve bu e, e, Mudros'taki e, silah bırakışmasından hemen sonra e, zaten İstanbul'da işgale uğruyor. Ve e, müttefik donanması geliyor. Ve ondan sonra da işte zaten askeri bir iş, işgale uğruyor. Evet. İmparatorluğun durumu hakikaten çok tuhaf. Çünkü e, İngilizler neredeyse kendi başlarına, Fransızlar da nominal olarak var gibi gözüküyor. E, fakat bugünkü bahsettiğimiz hudutlara çekildikten sonra bu topraklarda yeni bir pol pol policy, bir polity ortaya çıkıyor. Bir e, e, siyasi bir e, oluşum ortaya çıkıyor. Yani Tarih boyunca hiçbir zaman e, görülme, görülmeyen bir durum bu. Mesela e, eski çağlarda Suriye diye bir olay gerçekten var. E, evet. Fakat Suriye, bugünkü Suriye, Kuzey Irak, Lübnan, Filistin e, ve Ürdün'ün hatta Kuzey Suudi Arabistan'ın bile kapsadığı bir yer ve bunlar çeşitli yollarda bahsettiğimiz şekilde bölünüyor, çiziliyor. Ve e, imparatorluğun e, ortadan kalkması hakikaten diğer e, oyuncuları birinci Dünya Savaşı'nda yer alan e, ülkelere göre çok değişik bir şekilde gerçekleşiyor. Bunların en taraf örneklerinden bir tanesi de Sovyetler Birliği ile ilişkiler. Evet yıl sonra da bu, bunun sonuçlarını görüyoruz. Evet. Yani Orta Doğu'nun evet. böyle Doğrudan çizilmesinin sonuçlarını şimdi ne korkunç bir or kaos ortamı olduğunu <Gülüyor> bugün çok daha iyi görebiliyoruz. Bu kıyaslamalar o açıdan ilginç de oluyor. Şimdi bir ara verelim izin verirseniz Can'ın seçtiği dönemin müziklerinden sonuncusunu dinleyelim. Ondan sonra da Ayşe bize Mazower'ın kitabından biraz bahsedecek. Sonunda da bir ufak derleme yapabilirsek bunu kapatmış olacağız. Son parçamız Kurşun Asker programındaki son parçamız yani. Chumbawamba Vamba grubunun bir coverı. Hanging on the Old Barbed Wire adlı bir savaş karşıtı parça. Grubun 1988 yılında İngiliz isyancı şarkıları English Rebel Song adlı albümünden e, yayınladıkları bir parça bu şimdi o zaman hanging on the old barbed wire adlı parça dinliyoruz if you want to find the general i know where he is i know where he is i know where he is if you want to find the general i know where he is he's pinning another medal on his chest I saw him, I saw him Pinning another medal on his chest Pinning another medal on his chest If you want to find the Colonel I know where he is I know where he is I know where he is If you want to find the Colonel I know where he is He's sitting in comfort stuffing his bloody guard I saw him I saw him sitting in comfort stuffing his bloody god I saw him sitting in comfort stuffing his bloody god If you want to find the sergeant I know where he is I know where he is I know where he is if you want to find the sergeant I know where he is He's drinking all the company rum I saw him, I saw him Drinking all the company rum Drinking all the company rum If you want to find the private I know where he is I know where he is I know where he is If you want to find the private I know where he is He's hanging on the old barbed wire I saw him, I saw him hanging on the old barbed wire. I saw him hanging on the old barbed wire. Evet, Kurşun Asker programındayız. Devam ediyoruz ve şimdi söz Ayşe'de. Mark Mazauer'ın No Enchanted Palace, Büyülü Saray Yok adlı kitabını tanıtmaya devam ediyoruz. Bu kitap Birleşmiş Milletler'in ideolojik kökenlerini anlatıyor. Kitabın alt başlığı da zaten imparatorlukların sonu ve Birleşmiş Milletler'in ideolojik kökenleri. Bu da bu programda değinmeye çalıştığımız gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 20. yüzyılda ortaya çıkan yeni bir dünya düzeninin sonunda ne olduğu ile ilgili bir kitap. Birleşmiş Milletler de bu yeni dünya düzenine bir cevap verme çabası. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkan ortamı düzenlemeye çalışan ülkelerin, devletlerin birbirleriyle bir şekilde işbirliği yapmasını sağlamaya çalışan bu bu korkunç yıkımların, felaketlerin bir daha olmamasını ...sağlamaya çalışan e, bir idealist bir düşünce... ...hem Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra var... ...ilk defa o zaman ortaya çıkıyor... ...Milletler Cemiyeti ile... ...ve e, bize daha yakın olan da... ...günümüzde de olan... E, ...daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra... ...Birleşmiş Milletlerle ...ortaya çıkıyor... E, yani ...bu kitapta söylenen aslında bir... ...Birleşmiş Milletler eleştirisi... ...yani bu idealist düşünceler var... ...ama bu idealist düşünceler aslında... E, ...pratikte... E, tam da e, geçerli değil. Yani kitapta söylenen e, e, Birleşmiş Milletler fikri ve de daha önce e, bir miktar Milletler Cemiyeti fikri e, imparatorlukların aslında farklı bir şekilde devam etmesine yönelik bir fikir. Yani 20. yüzyılda artık imparatorluklar daha önce de bahsetmiştik. Formel olarak devam edemiyorlar. Ee, yeni bir dünya kuruluyor ee, ve bu dünya içerisinde de başka devletlerle bir şekilde işbirliği yapma durumu söz konusu ama yine de o güçlü devletler o 19. yüzyıldan gelen güçlü devletler ve de... Iı, ıı, dünyaya hakim devletler kendi güçlerini korumak e, ama yeni araçlarla korumak için bu e, Birleşmiş Milletler gibi kurumları geliştiriyorlar. Kitapta e, söylenmeye çalışan en önemli konulardan bir tanesi bu. E, belki e, aynı zamanda şunu da söylemek mümkün. Bir yani Birleşmiş Milletlerin e, ...pek çok e, başarısızlığı ve tam da etkili olamamasının nedeni de belki kuruluşundaki bu e, yapısal nedenlere bağlı. Yani e, bir işbirliği çabasından çok aslında imparatorluğu, emperyal düzeni... ...ya da o güçlü devletlerin kendi hakimiyetlerini ilerletme çabası e, e, temelinde yatıyor bu kurumların kuruluşunun. E, Mazar'ın verdiği örneklerden bir tanesi... E, de e, bir takım kişiler e, örneğin e, Güney Afrika e, başbakanı Jan Smuts'tan bahsediyor. Bir bölüm e, adamış bu kişi üzerine. Jan Smuts Birleşmiş Milletlerin ortaya çıkışında büyük bir rol oynuyor. Aynı zamanda daha önce Birleş e, Milletler Cemiyeti'nin ortaya çıkışında da e, önemli bir rol var. Yani bu kişileri takip ederekten, yani bir emperyal düzenin bir temsilcisi olan bir insan üzerinde hareket ederekten ...bu aslında 20. yüzyılda ne şekilde farklı kurumlarla aslında en formal imparatorlukların devam ettiğini anlatıyor. Çok ilginç aslında günümüze de bütün hmm. o çekilen paralelliklerin bir kez daha doğrulandığına tanık oluyoruz doğrusu. Evet çok teşekkürler Ayşe. Şimdi devam edelim ve artık bu son programımızda bir de küçük genel değerlendirme... Ee, yapmamız iyi olabilir 12. ve son programımızda benim biraz kafam karıştı Ayşe'nin şimdi anlattıklarından yani acaba büyük dünya liderimizin boş koltukları anlattığı gibi güvenlik konsiliğinin bir emperyal yapı olduğuna mı dikkat çekiyor diyorsun Ayşe'cim Evet. Evet, o da doğru şeyler zaman zaman söylüyor. Zaten. Biliyorsun duran saatler bir de evet. günde iki defa doğru zamanı gösteriyor <gülüyor> evet, Ömer. Aynen öyle. <gülüyor> evet şimdi bu yüzüncü yılında Birinci Dünya Savaşı bize ne getirdi ne götürdü? Aşa aşağı yukarı bir beş dakikalık zamanımız var. Birinci Dünya Savaşı'nın... Sonucu bize getirdiği, bize hediye ettiği en güzel şeylerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten politik ve ekonomik bir güç olarak dünya sahnesine çıkması. Bu şimdi biraz takdir edilmesi zor bir olay olabilir. Çünkü 1914 öncesinde Amerika İktisadi olarak çok önemli bir yere gelmiş olmasına rağmen politik olarak böyle değil. Bu 1918'de bu olay tamamen e, değişiyor. İsteseler de istemeseler de e, Avrupa politikasına giriyorlar. Ve tabi bu polarizasyonun diğer kutbu da e, Sovyetler Birliği. O da... E, 1930'larda ve 40'larda geçirdiği o büyük sarsıntıların sonucunda 2. E, dünya Harbi ve dünyanın işte dediğimiz gibi Doğu Kutbunu oluştuğu meydana çıkması e, meselesi. Bunların hepsinin e, tarih nedenlerini e, Büyük Savaş'ın e, ortaya çıkarttığı olaylara bağlayabiliriz. E ben biliyorsunuz şimdilerde bir yaklaşım var. iki büyük savaş değil, tek bir savaş var. Evet. Ortada bir antrakt yaşanan 20 yıllık. Bu görüşü çok sıcak bakıyorum. Yani benim kafama çok uygun bir yaklaşım. Interregnum diyorlar evet. değil mi ona? Tabii. Interregnum diyorlar. IH çıkarın. Evet. E, yayınladığı eee Sovyetler Birliği tarihinde de kullandığı Terim, başlık. E, neticede eğer Büyük Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'na yol açan emperyalizmse e, hala biz onun meyvelerini yiyoruz. Yani bugün hala e, Orta olan bitene baktığımız vakit, bunun emperyalist kökenlerine baktığımız vakit. Biraz önce Ayşe'cim çok güzel bir özet yaptı. Ee, birleşmiş milletlerin yapısına ilişkin güzel bir e, ipucu verdi bize. Ona baktığımız vakit e, emperyalizm denilen canavarın boynu e, çeşitli e, kılıklara girerek hep karşımıza çıktığını farklı farklı yöntemlerle bildiği e, şeyi okumaya devam ettiğini e, söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, yalnız Birinci Dünya Savaşı teknik değiştirmeleri gerektiğine ilişkin bir uyarı oldu onlara. Ama Soğuk Savaş ile bir emperyal mücadele e, hep bu devam ede geliyor ve zaman içinde yeni e, oluşumları da içine çıkıyor. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda e, söz etmediğimiz bir Çin bugün. E, emperyal oyunda önemli bir rol alıyor. Bence pek e, ok, bu boyutlarda olmasa bile en önemli e, şeylerden bir tanesi de Birinci Dünya Savaşı sonrası ve İkinci Savaş'da e, bilimin e, çok ilerlemesi. Şimdi bunun kötü tarafları olarak iladiyemizsel savaşta kullanılan öldürücü gazların icat edilmesi gibi felaketler olduğu kadar tıbbın da çok ilerlemesi ve insan hayatına ve toplumsal yaşama bunun çok etki göstermesi. Yani tıp bu yıllar içinde e, e, çok büyük e, atılımlar yapıyor. Evet, yani belki de e, bu bütün bu paralellikler içinde paralellik şeyi teriminde ihtiyatla kullanma ihtiyacını duyuyorum ama gerçekten var. E, bu bütün paralellikler içinde e, bu birkaç program önce de. Amy Goodman'ın The Guns of August yazısından aktarmaya çalıştığımız gibi tamamen amaçsızca öldürülmüş Birinci Dünya Savaşı'nda yani hiç ayrım gözetmeksizin öldürülmüş milyonlarca insanın unutulduğu bir dönemde aslında Barbara Tukman'ın da yazdığı gibi yani ulusların bir çeşit tuzağın içine kapılmış olduğu çıkamadıkları ve Çıkışının olmadığı bir şey fakat bir de Amy Goodman'ın da hatırlattığı bir şeye ben de katıldığımı hmm. söyleyerek eklemek istiyorum. Her zamanda gittikçe yükselen de bir şey var. Halkların da barış ve daha eşitlikçi paylaşımcı bir dünya için uğraşan sıradan insanların da yükselen bir mücadelesi var. Bugün de onun şeyini görüyoruz. Tabii burada hikmeti alınması gereken bir şey var. Birinci Dünya Savaşı'nda e, sözünü ittiğimiz savaş suçu 231. maddesi Versay Anlaşması'nın savaştan sonra bu işte parmağı olan bütün devlet adamlarını ve askerlerin oturup anılarını yazmalarına yol açıyor. Bunu anı demekten ziyade Apoloji'ye demek lazım. Evet. Ben nasıl suçsuzdum? Bunlar ilginç bazıları mesela ki çok zevkli okunan çünkü adam gayet akıcı bir İngilizceyle güzel yazan bir adam fakat masal e, olarak değerlendirmesi gereken kitaplar bunlara da uyanık olmak lazım durumu değerlendirirken. Evet yani insan çok geride kaldığını zannediyor. Yüzyılın çok eskiden geçmiş olaylar oldu ama katı yani öyle görünmüyor. 17 milyon muydu toplam mülülü sayısı? Evet. Akıl olur gibi bir iş değil yani. Ve pis, pisi pisine diyebileceğimiz. Ondan sonra çok sık tekrarları geldi. Şimdi etrafımız her taraf. ...gene ölüm kapanı dolu bir dünyanın içindeyiz. Bakalım ne olacak? Yani böyle bir değerlendirme yapmaya çalıştık sevgili dinleyiciler. Kapatıyoruz herhalde programı. Hepinize çok teşekkür ederiz. Ve günaydın, hepinize günaydın diyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Mutlu haftalar.